Açık, Açık Dergi. 94.9 Açık Radyo Açık Dergi programı devam ediyor. Bu akşam Namus Oyunları Festivali'ni konuşacağız. Festivalin es sanat yönetmenleri Mustafa Avkıran ve Övül Avkıran'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sizi Açık Radyo'da görmek hakikaten çok büyük keyif oluyor benim Biz için. Biz de buraya gelmekten hep keyif alıyoruz. Şahane hep gelin o zaman. <gülüyor> Peki festival yarın başlıyor. Ne zamana kadar devam edecek? 18-27 Kasım arası bu yıl festival. 26 Kasım'da bitirmek gibi bir düşüncemiz vardı Fakat 27 Kasım Kurban Bayramı olunca ister istemez iki şey üst üste geldi Bizde kadının bu kadar öteki olduğu Kadının kurban edildiği Kadının kurban rolünde tanımlandığı Özellikle bu topraklarda Son gün festivalin kapanışını Murat Han Munga'nın yazdığı ikimizin sahneleyeceği bir okumayla Bir okuma tiyatrosuyla bitirelim istedik Festivali o yüzden 27'sine kadar uzattık yani Kurban Bayramı'nın birinci günü taziye okuyarak hem de bayağı e, mühim isimlerin yan yana durduğu taziye ile... Sayı istersen Evet atacağız. lütfen. E, Fasla'yı Nurgül okuyacak, Nurgül Yeşilçay. Kevsa'yı Ayşenil Şamlıoğlu okuyacak. Bedirhan'ı Erdal Beşikçioğlu okuyacak. Heca'yı Onur Ünsal okuyacak. Başa Atçı'yı Bilgin okuyacak. E, tüfeklileri Ben, Hasan, Küçükçetin ve Gökhan Avkıran okuyacak. Ee, ağlayıcıları Şebnem Sönmez Övülav Kıran ve Gülbin Yeşil okuyacak Böyle şahane bir okuma kadromuz var ee, Bir de onun için film yaptık ee, Ebru Karacı da videoyu hazırladı ee, Şahane bir film oldu ee, Bir video okuma tiyatrosu e, Disiplinler arası bir iş oldu Heyecanla bekliyoruz Ben de şu andan itibaren gözlerim <gülüyor> büyüdü Heyecanla bekliyorum Müthiş bir haber verdiniz çok güzel düşünmüşsünüz beyninize yüreğinize sağlık çok çok iyi bir yerde. Sondan başladık ama çok tabii güzel tabii bir başladık. Tabii ki. bilenler için herhalde bu çok heyecan verici. Evet ben, ben şu an duramıyorum. Çünkü şey e, hakikaten Murat Han özellikle bu töre cinayetleri, namus, toprak, aradaki iktidar onlarla ilgili e, bütün o kilidi e, çözemeyen yani bu kilidi çözemediğimiz şeye müthiş bir e, im koymuştu. ...onunla kapatacağız festivali. Çok güzel, çok iyi düşünmüşsünüz. Tebrik ediyorum açıkçası. Festival ekibinizde kimler var? Kimlerle çalışıyorsunuz? Festival ekibimizde derken eğer takımı soruyorsanız... Takımı soruyorum ...sanat yönetmenleri biziz. Bizimle birlikte Tan Duymaş Festivali'nin... ...bizim içinde olduğumuz organizasyonu ya da Ağ'ın... Avrupa Birliği'nin bu işi bütçeleyen... ...organizasyonun koordinasyonunu Pelin Başaran yapıyor... ...festivalin koordinatörü Simge Gücük... ...prodüksiyon yönetmeni Özgür Genli... E, ...seyirci geliştirme ve iletişimde... E, ...Berna Uzel... ...Mahir Yıldız ve İmre... ...çalışıyor... E, ...onun dışında çok önemli... E, ...bu festivalde iki tane ortağımız var... ...bir tanesi NTV... ...bir tanesi... E, ...reklam evi... E, ...birlikte çalışıyoruz... E, ...Kagider e, gösterilerde bize... E, ...hem ortaklık ediyor... ...hem hakikaten çok büyük destek oluyor... Ee, çok fazla sivil toplum örgütü seyirci konusunda ortaklık ediyor. Kadın e, kuruluşları, sığınma evleri, e, belediyelerin sosyal hizmet e, e, ekipleri. Bu festival olmaktan öte galiba bir platform, galiba bir e, tartışma alanı e, olmaya doğru gidiyor. E, bu yıl bunun... Bir kısmını daha başarmış olmaktan çok mutluyuz. Çok güzel. Bir ilave de bulunmak istiyorum izninizle. Benim için en önemli olan kısımlarından biri de Gönüllüler ekibiniz. Gönüllüleriniz var bu evet. projede de. izninizle onların isimlerini de ben buradan zikretmek Lütfen. isterim. Evet. Gönüllüleri Didem Kaplan, Başak Girgin, Serra Girgin, Sezen Yeşilgün, Gözde Turhan, Serkan Altınkılıç, Marsha Franco, Mert Altınel, Gizem Bayram, Serra Arabacıoğlu, Gönül Yaşar... Onlara da müsaadenizle ben buradan yürekten teşekkür etmek istiyorum. Çok böyle Çok teşekkürler biz de ediyoruz. Ayrıca tabii e, bu program e, her şey zamana karşı e, olduğu için evet. program tabii ki basıldı ama basıldıktan sonra da süreç devam etti. Bunlar hazırlandı grafik olarak baskıya gitti ama bizim gönüllülerimiz arttı. Atmeye bu işe e, hakikaten programa emek veren insanlar arttılar onları da Garaj İstanbul'da çok büyük bir panomuz var isimlerini yazacağız herkesin hakikaten çok büyük katkısı ve emeği var evet emeği olan herkese Namus Oyunları Festivali'nde emeği geçen herkese şimdiden teşekkür ediyoruz ve büyük bir kolay gelsin diyoruz çok teşekkürler. çünkü maraton yarın başlıyor hangi daha doğrusu ona geçmeden önce şunu konuşalım özellikle Övülsen'in yazından Hı. yazını referans alarak bunu konuşuyorum nasıl bir ihtiyaçtan doğduğu Namus Oyunları Festivali ee, sen bizi, bizim yaptığımız işleri, duruşumuzu biliyorsun. Evet, ee, biz ediyorum. yaptığımız her şeyi e, aslında garajı da açarken ihtiyaçtan demiştik. Çok hep de şunu söyledik, söyledim, yazılarımda yazdım. Benim için sahici olmak, samimi olmak bir şeyi herhangi bir şeyi yaparken, harekete geçerken dürüst olmak ve onu bir ihtiyaçla yapıyor olmak önemli. Bu zaman zaman bir sanat ürünü olabilir. Zaman su içmek gibi bir şey. Garajı açmak bizim için öyle bir şeydi. Baktık yok, mekan yok ama sanatçıyız, iş üretiyoruz yaptığımız işleri paylaşmak istiyoruz e, o zaman bir mekana ihtiyacımız var, bir çatının altında durmaya ihtiyacımız var. E, o zaman bunu hayata geçirmemiz lazım demiştik ve ben Garajdan bir mekan demiştim. E, e ben sanat bir kadın sanatçıyım ve bugüne gelene kadar e, ve hala bir kadın olarak durmaya çalışıyorum. Bir kadın olarak hala var olmaya çalışıyorum ama sistem yok etmek üzerine işliyor. Ee, dolayısıyla e, 2005 yılında garajı açarken kişisel deneyimim üzerinden de yola çıkarak e, kadın oyunu yapmaya karar verdiğimizdeki ilk oyunumuz oyunu Bozundur. Sonra oyunu bozuyorum yaptık. Ama ilk hareket oyunu Bozundur. Onun o zaman Diyarbakır'la işbirliğiyle Kamer Nevat Akkoç işbirliğiyle başlamıştık sürece. Derinleştik. Derinleştikçe ee, elbette biliyorduk, elbette farkındaydık ama kadın meselesinin e, ne kadar vahim, ne kadar aslında içinden çıkması zor, ne sistemin kadar her yere sızmış, fark ettik, derinleştikçe. Var olan şiddetin namus töre bir yana o zaten çok büyük bir e, güçlük. Bunun için çok ciddi bir mücadele veren kadınlar, kadın grupları, dernekler, vakıflar var. Özellikle o bölgede, doğuda e, bunun için mücadele eden e, insanlar var. Ama bir yandan da e, hakikaten dünyanın her yerinde kadın ol olarak durabilmek çok önemli. Kadına yönelik şiddetin de dereceleri ve hani ne kadar hayatımızın içinde gündelik, ya evinde... Komşunla çalıştığın yerde şiddetin sadece fiziki değil ruhuna yapılan her an işte duyduğun maruz kaldığın şeyler var ve buradan bunlardan derinleşirken dedik ki Mustafa ile sadece iş üretmek değil biz etkinlik yapalım ve bu etkinlikte bu meseleyi dert edinmiş kadınlar, sanatçılar, illa kadın da olması gerekmiyor. Böyle bir katı feminist şeyimiz de yok bizim. Biz kadınlar ve erkekler birlikte üretmeye, yan yana durmaya, bu konu üzerine birlikte karşı durmaya çalışıyoruz. Garajda veya kendi hayatımızda Dışarıda da böyle. Dışarıda da başka türlü çözülemez çünkü. Çözülemez. Dolayısıyla biz dedik ki hakikaten zaten bu kurumunda iki ...ki eş sanat yönetmeni olarak... ...kadın ve erkek yan yana durarak... ...bu konuyla mücadele ediyoruz... ...bütün ekibimiz de böyle... ...bir festival yapalım... ...ve işte bu konuda sözü olan... ...uzman olan aktivistler... ...yan yana gelsinler... ...ve güç birliği yapalım... ...geçen yıl bunun ilkini yaptık... ...o da uluslararasıydı... ...fakat bir yıl dedik ki o zaman ya bu dil biraz daha bu işi biraz da para bulsak paramız da yok tabi bu arada <gülüyor> para bulsak da bunu daha kapsamlı daha kaliteli daha uluslararası iyi projeleri de getirebildiğimiz insanlara sanatçılara yaratıcılara işte bir para teklif edip en azından masraflarını o da ihya evet, edecekten onu kastetmiyorum üretebilecekleri bir alan açacak bir para teklif edebilsek de iş üretseler bu konu üzerine ve bu hayalimizi de gerçekleştirebildik ee, gerçekten çok iyi oyun. ...yurt dışından getiriyoruz ve çok önemli sanatçılara da namus oyunları için iş sipariş edebildik. En güzel tarafı da bu. Müthiş bir şey Bütün tabii. bunlar olurken ama e, benim bu yazıma geleceğim lafı evet. uzattım. Hayır, hayır. E, gazetelerde şu yazı çıktı. E, son dönem istatistikleri veriyor. 2002'de kadın e, ölümleri 66... ...2009'da ilk 7 ayı bu da... E, ...950 küsur gibi yanlış hatırlamıyorsam bir rakam... ...yüzde 1460 kadına yönelik şiddet ve ölüm oranından bahsediyoruz... ...yok etmekten bahsediyoruz... E, ...o gün oturdum ve namus oyunlarının bu yazısını yazdım... E, ...ihtiyaçtan, gerçekten ihtiyaçtan bir festival... ...ben kadın olarak, sanatçı olarak... ...bu sanat kurumunun eş sanat yönetmeni olarak... Eğer bir hareket imkanım varsa şansım varsa elimin uzandığı yere kadar kimle yan yana durabiliyorsam Güç birliği edebiliyorsam bu konu üzerine elimizden geleni yapmalıyız, sesimizi çıkarmalıyız, sözümüzü söylemeliyiz, e, neyi becerebiliyorsak kendi durduğumuz yerden ve oturdum senin de okuduğun evet. <gülüyor> o ihtiyaçtan yazısı evet. çıktı. Evet. Hakikaten ihtiyaçtan namus oyunları oynanıyor buna karşı durmalıyız. Evet hatta acil ihtiyaçtan evet. rakamların evet. böyle olduğunu korkunç, ben bilmiyordum. Korkunç, korkunç. Evet. Evet biraz dehşete kapıldım. Devam edelim. Festivale dönelim. Namus oyunları festivali konuşuyoruz. Eş sanat yönetmenleri Övül ve Mustafa Avkıran'da hangi disiplinlerde işler göreceğiz? Bu yıl galiba biz e, geçen yıl biraz daha e, tiyatro ve dans üzerine odaklanmış birinci yıldı. Bu yıl e, gittikçe bir fikir kulübü, bir platform, bir tartışma alanı olsun'a doğru gitti. Övül'ün bu e, biraz önce anlattığı nedenler de bizi oraya doğru götürdü. Festivali ee, e, ...Türkiye'de Kadın Olmak Başlıklı, Kagider'in e, düzenlediği, Garaj İstanbul'da ortaklaşa yaptığı bir panelle açıyoruz. Bu panelde e, Profesör Ayşe Sungur da var, bir iş kadını da var. Yani e, kadın olmak üzerine e, kadın öğretim üyesi olmak, kadın yönetici olmak kadın sanatçı olmak, kadın e, yatırımcı girişimci olmak üzerine e, gerçekten önemli isimler yan yana gelecekler ve Meltem Gürler'in moderasyonunda tartışacak. Böyle başlayacak e, festival. Ardından Sema'nın işi olacak. Sema'nın işi bir müzik disiplini yani bir konser. E, hemen ertesi gün bir de tabii bu demin konuştuk mu bilmiyorum ama Ayşegül Sönmez evet. e, sanat eleştirmeni e, Radikal Gazetesi Ayşegül Sönmez e, sadece bu festival için e, bir proje geliştirdi. Aslında birlikte geliştirdik projeyi. E, proje şu Ayşegül Sönmez her gün Garaj İstanbul'da Skype'ın başına oturacak ve dünya üzerindeki çeşitli insanlara Skype'dan e, sorular soracak. Ve bu meseleye duyarlılığı artırmak için de bir seri röportaj yapacak. Bu röportajların sonunda yani 10 günlük bu röportajların sonunda oradan elimize bir görsel e, malzeme bir de Ayşegül'ün e, basılı olarak değerlendirebileceği bunu GİS'te yayınlayabileceğimiz, MİMESİS'te yayınlayabileceğimiz e, bir e, malzemeye dönüşürüz Belki de tek başına bir kitap olacak. Şu anda orada değiliz. Ancak bu festivalin demin övrünün de e, altını çizdiği gibi en büyük kazancı bize. Şimdi önümde program var. Bakıyorum birinci gün ka gider bizim ısmarladığımız. Ayşegül Sönmez bizim ısmarladığımız. Sema'nın bu projesi tamamen Garaj İstanbul ve tamamen bu proje için yapılmış şeyler. İkinci güne gittiğimizde Yasemin İnceoğlu e, medyada ...nefret suçları, töre namus ile ilgili bir sunum yapacak ki... ...Beyasemin ol galiba bu konuda Türkiye'deki en yetkin evet. isimlerden biri. Ee, bu sunumunu heyecanla bekliyoruz. Hemen ardından e, daha önce oynanmış geçen yıl ama çok sahne bulamamış... ...Nigar Aytülhas Altun'un dans buluşmanın işi, dans e, gösterisi olacak. Üçüncü gün gene bakıyorum Ayşegül Sönmez gene e, sunumunu yapacak. Daha doğrusu Skype konuştuktan sonra Şantiye var. Biliyorsunuz belki... Fransa'da yaşayan çok önemli bir kadın performans sanatçısı, video sanatçısı Nile Yalter bizimle bu proje için birlikte oldu. Ve Melis Teskan'la çalışmak istedi. Evet. Melis Teskan'da biriken grubundan. Melis'le birlikte Nile bir proje ürettiler. Galiba değil mi festivalin Hı -hı. en bombalarından biri de o. Şantiyeden bahsediyoruz. Şantiyeden bahsediyoruz. Hemen ardından Sloven bir partnerimiz var. İki ayrı işle geliyorlar bir tanesi bir konser bir tanesi bir dans tiyatro işi Maja Delak diye bir grup bunları çok heyecanla bekliyoruz. Çünkü iki işi de çok agresif ve çok cinsiyet üzerine beden üzerine işler. Türkiye'deki çeşitli işte inisiyatifleri toplayalım demiştik burada biz erkek değiliz İnisiyatif Bizim her zaman çok böyle <gülüyor> bir erkek olarak benim de çok ...arkasında durduğum bir şey. Elde. Biz erkek değiliz inisiyatifi... E, ...ile bir şeyi e, bir ...atölye çalışması yapıyoruz. Galiba benim için 22 Kasım'daki... ...bu Yeni Dünya'da Kadının Yolculuğu... ...gene çok... O, ...fikir kulübü olmak adına... ...önemli bir tartışma. Yeni Dünya'da Kadının Yolculuğu benim... E, ...ya hepsi birbirinden kıymetli ama... ...diyorum ya kişisel olarak... ...bazı şeylere herkes baktığında... ...cımbızlıyor içinden... ...cımbızladığım bir iş... ...yeni dünyada kadının yolculuğu... ...çünkü son dönemde özellikle kentli kadının... ...ihtiyaçları artmaya başladı... ...var olabilme ihtiyaçları... ...ve... Farklı yöntemler ortaya çıkmaya başladı. Ben bunların bir kısmını yakın daireme yaklaştıkça fark etmiştim. Ancak sonradan bu konudaki uzman arkadaşlarımla görüşünce çok geride kaldığımı bu yöntemlerin ve kulvarların epeyce yüzlerce yüzlerce çok olduğunu öğrendim. Nedir ne demek istiyorum? İnsanlar artık galiba e, psikoloğa, psikanaliste gitmek yerine e, başka şeyleri tercih eder oldular. E, enerjilerden bahsedilmeye başlandı bir takım. İşte NLP e, eğitimleri e, yaklaşıkları. ...gidiyorsunuz hani bunu alıyorsunuz... ...ya da bunun eğitmenliğini edinebiliyorsunuz... ...NLP dediğinizde hipnozdan hipnozda telkinden... ...hipnozda öğrenmek... ...hipnozda kariyer edinmek gibi... ...bir sürü bir sürü şeyi var... ...sadece bunu açıklamak bırakmak. herhalde... ...sigarayı bırakmak... <gülüyor> Zayıflama, e, ...zayıflamak, bulimik hastalığını geçirmek... ...şunu yapmak, bunu yapmak, travma açmak gibi... ...böyle benim henüz daha anlayamadım ...ama bu panel sayesinde öğreneceğim... E, ...ayrıntıları var... ...onun dışında birçok enerji varmış ki... ...bunlar işte çok fazla zaten... ...enerjilerle sağlatmak, yolculuk, kadının yolculuğu vesaire. Şimdi hani gerçekten e, isimlerini dahi unuttuğum yöntemler var. Bir panel yapalım dedim. Ben Neşe Karabekir, benim de yakın arkadaşımdır, psikolog. İstanbul Psikodrama Enstitüsü'nün yöneticilerinden... E, bu konulardaki uzman insanları yan yana getirelim ve hakikaten nedir bu yöntemler tamam kadın e, yani hem ne kadar şifa veriyor ne kadar iyi bunlar konuşulsun ama bir yandan da ben çevremden de biliyorum ki bu yöntemlerle çok yara alan kadınlar da var. Ee, ve gerçekten daha sonradan tedavisi mümkün olmayan travmalara sebep oluyor bu yöntemler. Ee, hiç olmazsa böyle bir panelle en azından biz kendi bahçemizde bunları tartışmış Tartışalım, olalım, olumlu, aydınlanalım, olumsuz yanlarının iyi, olumsuz iyi, yanların, kötü, iyi kötü. Bir de nedir bunlar? Evet. Hani bu kadar yakınımıza kadar geliyor madem, madem artık bilim her şeyin e, cevabını veremiyor bize, e, o zaman biz de galiba bunları öğrenmek ne olduğunu bilmek zorundayız ki biz bilmeden, biz farkına varmadan... E, Bizim üstümüze gelmesin bunlar evet. bilelim. Ya da bilerek üstümüze gelsin <gülüyor> Ya da gelsinler. bilerek gelsin tabii burada evet. gene bir alıntı var o program dergisinde de var. Marx'ın tabi önemli bir lafı var meta ile ilgili. Kadının metaya dönüşmesi sürecine ait bir şey gibi geliyor bana bir sonuç gibi geliyor bu ya da şu anda hani şu andaki sonuçlardan biri gibi geliyor ee, biz burada de, de, de, bu, bu buluşmayı bu festivali tasarlarken şunu söyleyeyim biz başlarken canımızı en acıtan işte demin öylün sayısını verdiği evet. yani yılda bin, bu işte 1999'la 2009 arasında 10 yılda %1400 artan İlk bir öldürme e, e, olayı edimiyle karşı karşıyayız. E, bu vahşetten başladık biz de bunun üzerine gitmeye. Ancak e, dediği gibi övün kendi bahçemizde den başlayarak öyle şeylerle karşılaştık ki sonunda kadının e, her şekilde yani her şekilde şiddete uğradığını kadının kadına şiddet uyguladığını fark ettik. Ve bu da ...yine bizim erkek egemen dediğimiz söylemin... E, ...doğal sonucu gibi duruyor. Evet. Yani kadınları bir yandan iyileştireceğiz, tedavi edeceğiz derken en az erkekler kadar şiddet uygulandığını gördük. Şimdi burada bir çatışma, bir al alanı var. En azından bunu dediğin gibi öğrenmek, bunu anlamak, en azından üzerine bir fikir e, e, üretebilmek için de böyle bir yol bize doğru geldi. Tanıma yolu. Aynen evet. öyle. Evet. Programa genel olarak baktığınızda, yani bunu söylemeliyim dinleyenler için, bütün paneller ve bütün tartışmalar ücretsiz. E, hmm. Bütün e, bu anlamdaki, yani ana gösteri dışındaki her şeyi bu sefer hiç ücret dahi almadan insanlar gelsinler ve bu tartışmalara katılsın diye giriş ücreti, ücreti almıyoruz. Ee, Garage İstanbul'un e, o uzun günlerde yani 18.30'dan başlayıp gece 21'e 22'ye kadar giden günlerde çok cüz'i bir fiyata 1 liraya 2 liraya çorba içeceği, sandviç yiyeceği, e, yemekler ve İçecekler de koyuyoruz oraya yani oraya hakikaten e, bu sefer derdimiz e, biz zaten bu İstanbul yüzünden biraz buraya da e, ta takılmış durumdayız şehre doğru bir hareket yapmak istiyoruz yani şehirdeki genç erkekler genç kadınlar kentli kadınlar e, çalışan kadınlar çalışmayan kadınlar çalışmayan erkekler e, şey görmediği gözetmeden hani e, ne derler ona hedef kitleyi daha da nasıl geliştirebiliriz ve daha nasıl ulaşamadığımız şehre ulaşırız diye de evet. bunu evet bunu bunun üzerine gidiyoruz şimdi. E Barış için sanat girişiminde de bunun bir parçası zaten evet. orada yapmış olduğunuz Aynen. işte bunun için de tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Evet yeni dünyada kadının yolculuğu 22 Kasım'da gerçekleşecek evet. devam edelim programı konuşmaya. E, 23 Kasım günü tiyatro artı yine bizim gönüllülerimizden e, Ufuktan Altın Kaya'nın e, çok genç bir yazar ve yönetmen. Onun gene bu festival için e, geliştirdiği bir proje Metis. E, ardından e, Teatro Ton Cosmo geliyor Almanya'dan. Bu da bir e, dans video işi. E, bu da çok ilginç. E, bir kadın solo ama o da videoyla ilişkilendirilmiş bir şey. Bir şey. E, bu yılki festivalimizin Tandimaj bizim ortaklık ettiğimiz evet. görüntü zamanı festivalinin temasından dolayı e, e, örneğin e, Türkiye'de Başka işlere davet edebilirdik ama bu festivalin böyle bir zorlu bir tematik e, birlik olması gerekiyordu. O da e, mutlaka e, görüntüyle ilişkilendirilmiş olması e, gerekiyordu. O yüzden işlerimizin neredeyse tamamında video ve dans ve tiyatro ve müzik var e, ve sunum ve panel Hepsinde bir şekilde görüntüyle, imajla e, dramatolojik olarak ilişkilendirilmiş işler var. Bu çok e, evet, çok tematik bir festival oldu bu yıl. E, e, evet, yani temasında kadın ve gibi. erkek e, bedeni, cinsiyeti olan e, ve bunun videoyla ilişkilendirilmiş olduğu bir festival. O sebepten de işlerin seçimi biraz öyle oldu. 24 Kasım gene e, <gülüyor> bu Selgün'e heyecanını bekliyoruz ama Monica Cateriano diye bir kadın keşfetmek. Ben buna çok heyecanlanıyorum, müthiş bir iş. Monika Katerianov Portekizli bir performans sanatçısı. Üç işini birden getiriyoruz. Aslında bir işle gelecekti. Fakat hani elimiz durmadı derlerdi, Kıyamadık. Derler ya, e. Ondan sonra üç işini de paylaşmak istedik çünkü e, hakikaten bir kadının ne kadar fütursuzca beden üzerinden söz söyleyebileceğini, ne kadar yaratıcı olabileceğini gö göreceğiz. Biz işleri seyreticik iş. videolardan. Yani biliyoruz işlerin Hı -hı. ne olduğunu. Öyle seçtik zaten. Ancak Herkesi hasreten 24 Kasım 3'ü bir yerde, 3'ü <gülüyor> bir arada ki ikinci işte Biennial'in en parlak işlerinden biri olan Canan Şenol'un filmi. Yani birinci Monica, evet Monika'nın küçük bir işi var 7 dakika sürüyor dışarı çıkıyoruz Canan'ın işini seyrediyoruz 20 küsur dakika dönüyoruz yine 20 küsur dakika Monika'nın ikinci işini seyrediyoruz o geceden çok heyecanlıyız. E, 25 Kasım asıl bu festivali yapma nedenimiz olan gün. 25 Kasım günü kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele ve dayanışma günü. Ve bugün canlı yayın yapacak NTV. Yekta ve Gece Gündüz. Garajdan ve oranın programı sürpriz bir program. Yani o gün saat 18.30'dan 19.30'a kadar normalde 20 dakika olan yayınını bir saate uzatıyor NTV ve bir saatte sadece kadına yönelik şiddet ve namus oyunları konuşacağız. NTV ile galiba bu yıl en e, güçlü ortaklığı e, yapacağız ardından iki tane konuğumuz gece haberlerine gidecek orada devam edecekler e, ama bizim garajımızda o gece 44 var e, 44 Bilgeköy katliamı e, na Mustafa ve öğül'ün bak, bakışı diye de, e, kod diyebiliriz e, Biz de bugünden baktığımızda Orayla ilgili ne yapacağımızla ilgili çoktan seçme yapıyoruz. Şu anda çok kısa bir zaman olmasına rağmen bütün bu kadar işin arasında bir de sanatçı olarak hem bununla hem de taziyeyle ilgileniyoruz. Ama çok heyecanlıyız çünkü birkaç kişiyle konuştuk bunu. Galiba son zamanlar Türkiye'deki en sert vakalardan biri. Namus üzerine oynanmış oyunlardan evet, en biri. En sert namus oyunu çünkü bir gecede 44 kişiyi katleden... Ee, adamın çıkıp yaptığı açıklama Ben bu 44 kişiyi namusum için e, Öldürdüm Çünkü işte karım onun bilmem Amcasının oğluyla bakışıyordu Falan gibi bir namus Oyunuyla e, bu işi yaptı ee, Galiba Şey bu anahtar sözcüğümüz bu oldu ee, Bunu dedirten Ve bunun arkasında oynanan oyunun Peşine düştük ee, Ve o peşine düştüğümüz şeyden karşımıza çıkan şeyler Hiç de hayırlı şeyler değil şu anda gördüklerimiz biz bunu daha önümüzde 5-6 gün var biraz daha değişeceğiz ne çıkacağı konusunda bir fikrimiz var ee, ama e, çok politik bir şey görünüyor ee, içine düştüğümüz şey biz de onun içinden yine politik ve poetik çıkmak Hı. istiyoruz ee, ama 44.25'i akşamı Garaj İstanbul'da e, bir kereye mahsus sergilenecek e, ve sonunda galiba hepimizin Türkiye'de nasıl namus oyunu oynandığını daha yani bizim gözümüzle tabii ki biz bunu Elbette. böyle e, anlatacağız. E, onunla ilgili çok sert bir akşam olacak. Sen bakma Mustafa'nın bir kereye dediğini <gülüyor> sonra de evet, biz bundan mi? bir tane oyun yaparız. Evet <gülüyor> bence de üzüldüm <gülüyor> bir kere Bu onun ön hazırlığı olabilir. <gülüyor> bir kere olmasın evet evet. E, 26'sında e, Monica Cateriano'nun o demin anlattığımız Portekiz'in büyük işi var. Uzun işi bu da bir müzik tiyatro işi. Yani o da çok işte anlatmayayım Monica Cateriano'ya gelin demek istiyorum sadece 27 kazımı zaten başında söylemiştim evet, bir de bütün bu 10 gün boyunca TOG'un toplum gönüllüleri vakfının daha önceden oluşturduğu ama Garaj İstanbul için özel olarak yeniden yapacağımız bir sergisi var erkeklik istisnai bir durumdur. O sergide bütün bu 10 gün boyunca Garaj İstanbul'un fuayesinde sergilenecek. Girişte, sokaktaki 80, yerimizde. 70 76 mıydı? 79 tane 79 resim. 79 tane fotoğraf, e, fotoğraf sergilenecek. Togla'da böyle bir ortaklığımız var. Gördüğünüz gibi yani bu yılki namus oyunları Garaj İstanbul'un tek başına yaptığı bir şey değil. Evet. Yani e, bütün e, ulaşabildiğimiz sivil toplum örgütleriyle tabii çok önemli bir şeyi atladık. Mimesis'le bir ortaklığımız var. Evet. Mimesis ve Garaj İstanbul ortaklığıyla aslında Mimesis Gist demeliyiz ona. Mimesis ve Gist ortaklığıyla e, her gün 3 kişi e, bütün bu festivali izleyecek e, ve festival üzerine her gün toplantılar yapacak ve ertesi gün e, fanzin çıkaracak. 10 şey. tane fanzin çıkacak 10 günde. Sonra bu fanzinlerden oluşan iki tane dosya konusu birbirinden farklı iki dosya konusuyla mimesis ve giste yer alacak ama ayrıca bir de bir düşünümüz var ki inşallah onu da yapabiliriz. Tek başına bütün bu paneller her şey görüntü, fotoğraf ve ses kayıtları alınacak 10 gün boyunca. Bunlardan tek başına da önümüzdeki ...dönemde bir kitap çıkarabilmek. Yani üçüncüsünü yaparken... ...Seneye Namus Oyunları'nın elimizde... ...ikincisine ait bir kitap olsun istiyoruz. Umarım olur. Yapabileceğinize yüzde yüz inanıyorum. Peki çok, çok teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. 94.9 Açık Radyo Açık Dergi programında bu akşam Es Sanat Yönetmenleri Festivali, Namus Oyunları Festivali'nin Es Sanat Yönetmenleri Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran'ı ağırladık. Yarın başlıyor Namus Oyunları Festivali 27 Kasım'a kadar devam edecek. Karış İstanbul'da biz de Açık Dergi olarak size öneriyoruz. Açık Dergi